520. konu, Kab bin Malik el-Ensari'nin kıssası, Kab bin Malik şöyle anlatıyor, Tebük hariç, hiçbir gazveden geri kalmadım, Bedir gazvesinde yoktum, fakat Allah Teala, Bedir gazvesine gitmeyenlerden hiç kimseyi kınamadı, çünkü Hazreti Peygamber Kureyş'in kervanına gitmek üzere Medine'den çıkmıştı, Allah onunla düşmanlarını hiç hesabda olmayan bir yerde ve zamanda karşı karşıya getirdi. Ben Hazreti Peygamber'le sözleştiğimiz gecede, Akabe'de bulunanların arasındaydım. Ben bu gece yerine Bedir Savaşı'nda bulunmayı kendim için daha sevimli bulmam. Her ne kadar Bedir halkın arasında daha meşhur olsa da, benim Tebük seferinden geri kalışıma gelince, gerçekten Tebük gazvesinde Peygamber'den geri kaldığım zamandaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip değildim. Benim hiçbir zaman iki bineğim bir araya gelmedi. Fakat Tebük seferinde ise iki bineyi bir araya getirdim. Hazreti Peygamber'in adeti bir gazveye gitmek istediği zaman başka bir yöne gidiyormuş gibi yapardı. Tebük seferinde ise maksadını gizlemedi. Çünkü şiddetli bir sıcak vardı ve sefer uzundu. Çöllerde çok sayıda düşman vardı. Bunun için Müslümanlara Tebu'e gitmekte olduklarını açıkça söyledi. Ta ki savaşları için tam manasıyla hazırlansınlar. Hazreti Peygamber'le gidenler çoktu. Onları divan defteri almıyordu. Hiç kimse gizlenmek istemiyordu. Ancak Allah'tan vahiy inmedikçe, peygamberin haberi olmaz sananlar gizlenmişlerdi. Hazreti Peygamber Tebük savaşına meyvelerin ve gölgeliklerin hoş olduğu bir devrede çıktı. Resulullah Müslümanlarla beraber yol tedbirlerini aldı. Ben de onlarla beraber tedbirimi almak üzere sabahleyin evden çıkıyor. Sonra yine hiçbir şey yapmadan eve dönüyordum. Kendi kendime, bu işi yapma gücüm yeter vaktim de vardır, dedim. Bu ihmallik bende durmadan devam ediyordu. Ta ki insanlar artık ciddiyetle yolculuk yapacak noktaya gelip dayandığı zamana kadar, Resulullah Müslümanlarla beraber sabah saatlerinde yola çıktı. Fakat ben tedbirimi almış değildim. Kendi kendime, bir veya iki gün sonra tedbirimi alır, sonra onlara yetişirim, diyordum. Onlar Medine'den ayrıldıktan sonra ben tedbirimi almak üzere gittim. Geri döndüğümde hiçbir şey yapamamıştım. Tekrar giderek geri döndüm, yine hiçbir şey yapamamıştım. Bu hal onlar süratle yollarına devam edip ve savaş vakti geçtikten sonraya kadar devam etti. Ben develerime binip de onlara yetişmeyi düşündüm. Keşke bunu yapsaydım. Fakat bu da benim için takdir edilmedi. Ben peygamber çıktıktan sonra halkın arasına karıştığımda, imkanı yerinde, vücudu sağlam kimse göremedim. Bu durum beni çok üzdü. Gördüğüm ya münafık damgası vurulmuş kimse veya Allah'ın mazur saydığı zayıf kişilerdi. Hazreti Peygamber yol boyunca benden bahsetmemiş, ta ki Tebü'ye varıncaya kadar, Tebük'te eşap arasında otururken, Kab nerede, diye sormuş. Beni selim eden birisi, ey Allah'ın Resulü, Kab'ın ağır kumaştan olan iki elbisesi ve iki tarafına kibir ve gururla bakması kendisini Medine'de alıkoymuştur, diye cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, sen çok kötü bir şey söyledin, ey Allah'ın Resulü yemin ederim ki, biz Kab bin Malik hakkında iyilikten başka bir şey bilmeyiz, demiş, Hazreti Peygamber de susmuş, bir şey söylememiş, Hazreti Peygamberin Medine'ye doğru gelmekte olduğunu duyunca üzüntü ve keder beni kuşattı, durmadan nasıl yalan söyleyeceğim, ne deyip de Peygamberin öfkesinden kurtulacağım diye düşünmeye başladım, ailemden aklı yeten herkese danıştım, bana Hazreti Peygamber'in geldiği haberi ulaşınca bütün bu batıl fikirler kalbimden silindi. Anladım ki ben bu badireden yalanla, kuşkulu bir mazeret ile asla kurtulamam. Bunun için Hazreti Peygambere doğruyu söylemeye karar verdim. Bir sabah Hazreti Peygamber Medine'ye girdi.